Ahşap boyama kursunda güneş şeklinde ahşaplar var. Onlar boyanıp cam taktırılıp aynı olarak kullanılıyor. Şeklinin güneş olması ve duvara asılması sorun olur mu? Yani put gibi algılanabilir mi diye sormuşlar. Bir de eve resim asma durumuyla eşdeğer midir, değil midir diye merak etmişler. Şimdi İslamiyet'te canlı resimlerine, fotoğraflarına karşı bir antipati var İslamiyet'te. Evet. Yani tasvip edilmiyor. Canlı resimleri kabul edilmiyor. Tasvip edilmiyor. Ama onun dışında güneşin, ayın, yıldızların, ağaçların, nehirlerin, denizlerin, efendim dağların resminin, ormanların resminin yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Onun için güneş de canlılar grubunda yer almadığı için onun şeklinin e, ahşap şeklinde, ayna şeklinde, efendim ne bileyim, e, resminin yapılması, duvara asılmasında hiçbir sakınca yoktur. Evet. Onun için sadece canlı resimlerini Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz uygun görmemiştir. Lanet kulü beiten fihi suretun Melekler efendimize demişler ki resimlerin efendim köpeğin bulunduğu eve biz girmeyiz. Onun için canlı resimleri tasvip edilmiyor ama <gülüyor> tapınma maksadı ile olursa evet. diyelim ki insanın bir aile büyüğünün resmini hatıra olarak bulunduruyorsa evin bir köşesinde asılıysa ama namaz kılınacak yerde değilse onun bir sakıncası olmasa gerek. Evet. Hatta bazı alimler de bu tür hatıra resimlerine müsaade ediyorlar. Ama e, tabii ki e, insan değil hayvan resmi olsa bile tapınma maksadıyla duvara asarsanız ona o zaten Allah korusun insanı küfre de götürür. Evet. Ama dediğim gibi hatıra maksadıyla insan bir aile büyüğünün veya çok sevdiği, hürmet ettiği bir insanın resmini e, evin bir köşesinde bulundurursa inşallah onda bir sakınca olmaz. Evet, evet. teşekkür ederiz hocam.